Ölümsüz Ruhlar Ölümsüz ruhlar, her mevsimde canlılığını korur ve ayrı bir hayat cilvesi gösterirler. Onlar için sararıp solma, pörsüyüp zebil olma asla söz konusu değildir. Ne ayların güneşlerin batması, ne de gece ve gündüzün değişip durması onları katiyen eskitemez. Nasıl eskitir ki? Bir buhurdanlık gibi devamlı tütüp duran onların hayat kaseleri, Hızır'ın ağabey hayat içtiği aynı kasedir. Bu iklimde bendiğine doğru yelken açanlar için, her bahar canlı ve muhteşem, her yaz şahikalarla omuz omuza, her sonbahar ve kış yeni gerilimleri hazırlayan diriltici bir tazyik mevsimidir. Yeryüzünde bin çeşit ölüm kol gezse, onlar yine canlı ve tetiktedir. Çevreleri de onların diriltici soluklarıyla cennet cilveleri gösterecektir. Meleklerle gönüldaş bu yüce kâhmetler için hiçbir zaman inhidam, yıkılma, inhilal, çözülme ve inkisar, kırılma ve gücenme bahis mevzuu değildir. Onlar emrolundukları için iş yaparlar. İçinde yaşadıkları topluma karşı kendilerini vazifeli bilirler. Bu itibarla da ne iş ve düzenlerinin bozulmasından müteessir olurlar, ne de toplumu saran tehlikeler karşısında paniğe kapılırlar. Hele hayal kırıklığına asla düşmezler. Gönüllere girme konusunda örümcek gibi sabırlı ve maharetli, aslan gibi metin ve kararlıdırlar. Her yere ibrişimden tahtlar kurarak, Sessiz fakat uyanık olarak semtlerine uğrayacak misafirleri beklemeye koyulurlar. Onların atmosferine giren hazırla buluşur, Onlarla hemhal olan mutluluğa erer. Onların bakışlarında aydınlık, Düşüncelerinde hikmet, Beyanlarında hakikat nümayandır. Halvethanelerine bedbin ve nevmit olarak girenler, Orada imana ve ümide kavuşarak ebedi var olmanın sırrını elde ederler. Ne uğursuz gibi görünen gecelerin karanlığı ne de üst üste yığılmış problemlerin çokluğu onları asla şaşırtamaz. Nuh tufanına uğrasalar, ihtimal ki ayakları ıslanmadan geçer giderler. Adın Hazreti Hud peygamberin kavmi Ahkaf'ını yani uzun ve yüksek kum yığınlarını görseler, azim ve iradelerinden hiçbir şeyi kaybetmeden yine hedeflerine doğru ilerlerler. Ne Nemrud'un ateşi, ne Firavun'un gururu, ne de Sezar'ın zulüm ve istibdadı onları korkutamaz ve sindiremez. Onların düşüncelerinde, ''Sabah olsun ortaya çıkalım, yahut karlar buzlar çözülsün, Bahar gelsin, yola revan oladım yoktur. Onlar kökleri sabit, dalları göklerde, latif ağaçlar gibidirler ve Rabbin izniyle her zaman meyve verirler. Karda, kışta, baharda, yazda. Güvenip bel bağladıkları kudreti sonsuz sayesinde ne başkalarına temenna çeker ne de yanıp sönen ışıklara aldanırlar tiranların güç ve iktidarları, çeşitli hiziplerin hakimiyet ve saadet vaatleri, onların bakışlarını bulandıramaz, yol ve yönlerini değiştirtemez. Gözlerin döneceği, ayakların bağının çözüleceği ve en bala kâmetlerin dahi iki büklüm olacağı o dehşetli günü yağda getirdikçe, hayat ve ona ait her şeyi istihkar ederek, Maddenin eline düşmekten sakınır ve eşya putuna baş kaldırırlar. Lüks ve konfor en çok nefret ettikleri şeylerdendir. Rahat ve rahavete gömülmeyi kendileri adına örüm ve milletleri için de bir tarihsizlik sayarlar. Bu itibarla da içinde yaşadıkları topluma karşı sürekli farklılık gösterirler. Ne var ki metodolojilerine uyan ve düşünce çizgilerine giren herkesle ve her şeyle bir çeşit münasebetten de geri kalmazlar. Onlar dünden bugüne sıradalar gibi yerlerinde durmuş ve asla mevzilerini terk etmemişlerdir. Mihrapların çokluğu onları şaşırtmamış, kıblenin çöküşü onların zihnini bulandıramamıştır. Ay batmış, güneş doğmamış Teker teker bütün yıldızlar silinip gitmiş ama onlar yine yol ve yön değiştirmemişlerdir. Azimli, iradeli ve kararlı olmuşlardır sonuna kadar. Onlar içinde yaşadıkları milletin hayat kasesini taşıyan ruhaniler, millet de onların azat kabul etmez bendeleridir. Yaşı yürürken yorulup yolda kalanlara, en küçük bir engebe karşısında ürküp geriye duranlara, iş yapmak için hep bahar bekleyenlere, en ehemmiyetsiz tazyik karşısında azim ve iradesiyle felce uğrayanlara, kitlelerin sevk ve idaresini kimseye vermedikleri halde, sürekli olarak onları yanıltan ve şaşırtanlara, evet bütün bunları yapanlara ne demeli? Ne demeli dünü ayrı bir macera, bugünü ayrı bir mezellet ve yarını hangi hezeyanlara hamile bulunduğu belirsiz bu talihsizlere. Bunlar, bahar gelince yiğit kesilir, güneş doğunca daldan dala sekmeye başlar, kar basırınca gece olunca da hımbıllaşırlar. Ganimet bahis mevzu olunca ön saftadırlar, tehlike baş gösterince de, gerilerden daha gerilere çekilerek kayıplara karışırlar. Fakirlik hallerinde zahit, imkan el verdiğinde karun, pöhpöhlenince cevval, unutulunca da miskindirler. Hasılı öyle bednam, öyle bedhal, öyle kem talihtirler ki, onlara milletin yüz karası dense sezadır. Bilmem ki daha kendine ermeden düşünceye doymuş, ülfet ve ünsiyete boğularak imani haz ve zevklerini yitirmiş bu talihsizlere bir şey anlatmak kabil olur mu? Biz şimdilik o bahsi kapatarak zıddın zıddı tedaisiyle içine girdiğimiz bu saksağın hikayesini burada kesmek istiyoruz. Keşke şu perişan satırlar onlara dahi bir şeyler anlatabilseydi.